İsimiz Allah Azze ve Celle'nin El-Melik ve El-Melik isimleri. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'de özellikle Melik ismi Kur'an-ı Kerim'de beş yerde zikrediyor Allah Azze ve Celle. Birincisi Haşr Suresi 23. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Ve yine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 Vallahi mülkü cemaat ve al-ard ve yerin mülkü Allah Azze ve aittir. Vallahu ala kulle şeyin kadir <gülüyor> Allah her şeye kadirdir Allah her şeye gücü yetendir. Ve yine Furkan suresi 28. kelimesinde "al-mülkü <gülüyor> yume idin el-haku bugün hak olan mülk rahmanındır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine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 وَمَا بَيْنَهُمَا Ve ikisindeki arasındakilerindir. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Kıyametin saati onun katındadır ve sizler ona döndürüleceksiniz diyor Allah Azze ve Celle Zuhruf Suresi 85. ayet-i kerimede. Ve diyor ki Fatır Suresi 15 ve 17. ayeti kerimesinde Ya اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ Ey insanlar! Sizler Allah'a karşı çok fakirsiniz. Sizler Allah'a her zaman muhtaçsınız. Vallahu hu'l-gani'l-hamid. Zengin olan, övülmeyi hak eden yalnızca Allah azze ve celle'dir. E ve yeti bi Eğer Allah dilerse sizleri giderir, sizleri yok eder de yepyeni halklar, yepyeni yaratlıklar yaratılmışlar getirir Allah azze ve celle. Ve ma bi aziz. Muhakkak ki bu Allah'a zor değildir. Bey diyor ki Allah Azze ve Celle Ankebût suresi 60. ayet-i kerimesinde ve keyyin min Allahu yerzuquha iyyakum nice hayvanlar vardır ki bunlar diyor tıpkı insan oğlunun rızık biriktirdiği gibi bir rızık biriktiremezler. Allahu yerzuquha ve iyyakum. Onları da sizleri de rızıklandıran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 verisine manalarına girmektedir. Gür ki Allahuazze ve celle kulillâhumme mâlikel mulk. De ki Allah'ım sen mülkün sahibisin, hükümdarısın, hükümranısın. Tu tilmulke men teşâ. Sen mülkü dilediğine verirsin ve tenziul mulke mimmen ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Ve tuizzu men teşâ. Sen dilediğini aziz kılarsın ve tuzillu men teşâ. Dilediğini de zelil, alçak kılarsın biyedik el hayr muhakkik el hayr senin elindedir inneke inne ka alla şeyin kadir sen her şeye kadirsin, her şey yaparsın. Tuli cunleyin efine hari ve tuli cunharafin leil geceyi gündüz gündüzü, gündüzü geceye katarsın. Ve tuxrij el hayi min el meyit ölüdiriden ve tuxrij el meyit min el de ölüden çıkartırsın. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ve dini de hesapsız rızıklandırırsın. İşte bunlar hepsi nedir? Allah Azze ve Celle'nin mülküyle alakalı hükümlerdir. Al-İmran Suresi 26-27. ayet-i kerimelerde. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerde ve yerde olanlar hepsi ne yapar? Allah Azze ve Celle'den isterler. kulle يَوْمِنْ هُوَ her gün bir tasarrufu vardır Allah Azze ve Celle'nin yani ذنben, günahı bağışlar ve insanların sıkıntılarını giderir, insanların üzüntülerini giderir, mazluma yardım eder ve e, zalimi cezalandırır, esiri kurtarır, fakiri zenginleştirir, gözguna uğraşmışa yardım eder, hastaya şifa verir.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 Madem bunlar böyle bir şeye sahip değiller o zaman nasıl olur da Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki yulicun leyle fin ve yulicun nahara fil leyl. Geceyi gündüze gündüzü de geceye kadar Allah Azze ve Celle. Ve sahara vel kamar. Güneşi ve ayı sizin hizmetinize vermiştir. Kullun yecrili ecelin musamma. Bunların hepsi de bir vakit ne yaparlar akıp giderler diyor Allah Azze ve Celle. Zalikumullahun rabbukum lehul İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. Bütün her şey yapan Allah işte Rabbiniz Allah'tır. Mülk onundur. Veladine ted'una min dunihi. Sizin o Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, ma yemlikuna min katmir bir çekirdeğin bir zarına dahi sahip olamazlar diyor Allah azze ve celle. İn ted'uhum la yesmauna du'a'kun. Eğer onlara dua etseniz ne yapmazlar? Doğanızı duymazlar. Vele <gülüyor> bile size ne yapamazlar, icabet edemezler. Vye umel kıyameti bişir kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu ne yaparlar? İnkar ederler. Vele <gülüyor> yunabiuka İşte bunları diyor Allah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 Fela yamlukuna keshfe dır ankum ve la Sizden ne bir zararı giderebilirler ne de onu değiştirebilirler diyor Allah azze ve celle. Yine diyor ki kulu deulladine min dunillah. Allah'tan başka ortak koştuklarınızı çağırın. La yamlukuna miskal zerratin fi's semawati ve la fi'l ard. Onlar ne gökyüzünde ne de yer yüzünde zerre miktarı kadar dahi bir şeye malik değillerdir ve malihum fiha min şirk ve malihum fehima min şirk ve o ikisinde göklerde ve yerde Allah'ın onlardan bir ortakları da yoktur. Ve maluhu minhum min nazir ve onlardan Allah'ın bir orta yardımcısı da yoktur diyor Allah azze ve celle sebe suresi 22 ayet 22. Ayet yani onlar bir zerre miktarına dahine yapamazlar sahip değillerdir. Ve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 tülül mulke men teşâ ve tenzi'ül mulke mimmen teşâ sen dilediğine mülkü verirsin dilediğinden de mülkü çekip alırsın ve tuizzu men teşâ ve tuzillu men teşâ dilediğini aziz kılarsın üstün kılarsın dilediğini de zelil alçak kılarsın biyedikel hayr inneke kana kulli şeyin kat hayır senin elindedir sen her şeye gücü yetensin